ala ve Evet, evet. Bu dersimizin konusu birkaç haftadan beri Evet, kaç haftadan beri. Bugün dördüncü ders. Tamam, dördüncü ders. İnşallah bu derslerde ettiğimiz ve anlamaya çalıştığımız içinde bulunduğumuz vaka genel itibarıyla o momentle kısa genel itibarıyla içinde bulunduğumuz vakayı anlamak, ona göre de uygun hareket uygun hareket etmek yani çalışılacak olan alanı doğru belirlemek ki hem bir taraftan boşuna çalışmayalım, boşuna emek sarf etmeyelim, boşuna yorulmayalım. Artı zaten az olan, sınırlı olan o emeğimizi, gücümüzü de etkili olan, gerçekten neticeye götürecek, gerçekten bir kurtuluş sağlayacak olan amellere yönlendirmek. Orada amel etmek. Asıl gaye bu. Ha Buradan... Bunu belirleyebilmek için çok büyük geniş çapta, tamam bu dersin aslının böyle çok geniş, esasi bir gayesi var. Bunu bize iten ne oldu? Gazze olayları oldu ve Gazze olayı sen niye kimse müdahale etmiyor? Sorusuna cevap aradık. <gülüyor> ha Bu sorunun cevabı ne oldu? Dedik ki çünkü Birleşik Milletler olsun, Avrupa Birliği olsun, NATO olsun ve buna benzer şu zamanda dünya hakimiyeti, dünya idaresi olarak belirleyebileceğin herhangi bir taraf fark etmez. Hangi örgütü zikredersen zikret. İster bu dediğim gibi en siyasi olarak en güçlü siyasi örgüt olsun Birleşik Milletleri, ister bu en güçlü siyasi Askeri örgüt olsun işte NATO gibi veya da on, bunların altında yer alan işte birleşi işte bu e, IMF gibi veya da işte bu Dünya Ekonomu Forumu gibi veyahut da buna benzer başka yani iktisat alanda veya da bunun altında UNICEF gibi veya da UNESCO gibi başka kuruluşlar olsun veya da uluslararası Af örgütü gibi. Veyahut insan insan haklarını savunan veyahut tabiatın hakkını savunan vesaire yani fark etmez. Şu anda sen dünya idaresi dedi dünya yönetimi dünya yönetimi olarak e, belirleyebileceğin ister siyasi, iktisadi askeri, eğitim dini fark etmez. Hangi örgütten bahsedersen bahset dedik ki yani cevap olarak bu örgütlerin varlığı hiçbir şey kazandırma ifade etme. Çünkü bu örgütler hepsi zaten şu anda vakanın varlığını sağlayan örgütler. Tamam. Yani bir adaletin veyahut bir doğruluğun veyahut bir işte insafın veyahut da belirli bir dinin mesela hakim olması için çalışan örgütler değil Bunlar zaten şu anda bulunduğumuz vaziyeti meydana getirmek ve bu vaziyeti de korumak için var olan örgütler. Cevap bu. İşte onun için Birleşik Milletleri müdahale etmiyor. Onun için işte Avrupa parlamentosu müdahale etmiyor. Onun için işte insanlar, insan hakları e, yüksek divan bu haydaki vesaire müdahale etmiyor. Vesaire ya. Çünkü Zaten hepsi, hepsi aynı örgütün birer alt parçaları. Yani birer eksekutif diyorlar yani infaz, icra organları. Bunlar hepsi nedir? İcra organları. Ha bu büyük örgüt kimdir dedik? Büyük örgüt iblistir. Başında iblis olan büyük örgüt. Konumuz oydu. Ha şimdi niye böyle bir konuya girdik? Çünkü bunu bilmek lazım ki bunun aleyhine doğru çalışabilmek için. Ha şu da önemli yani bu bahiste tamam yani insanlar genelde şu noktada <gülüyor> anlamakta kitleniyorlar. yani anlamamak istiyorlar veyahut da anlamıyorlar çünkü diyorlar ki ya böyle bir şey mi olur ya saçmalık. Şunu iyi anlamak lazım bu şu anda biz şu andan bahsediyoruz yani 2024 itibariyle konuşuyoruz. Tam çünkü bunlar şimdi güçlü oldukları gibi eskiden güçlü değillerdi. Tam eski zamanlarda henüz böyle bir güce sahip değillerdi. Evet, iblisin dünya saltanat davası, tam dünya saltanat davası yeryüzüne indirildiğinden beri, tam yani cennetten kovulduğundan beri insan olana karşı düşmanlığı var ve bu dünyada kendisine krallık Yapmak istiyor. Tamam ama şu zamanda olduğu kadar hiçbir zaman tarihte güç kazanmamıştır. Hiçbir zaman. Yani şu anda tam manasıyla Doruk noktasında her tarafta sayt arasını kurdu ve hükmediyor. Yani şu an itibarını biz 2000 itibarıyla artık diyebilirsin ki yani bu 2000 ve sonrası itibariyle diyebilirsin ki şeytan Dünya hakimiyetinin eline geçirdi. Yani şu anda mesela size sorulsa e, dünya hükmeden nedir? Ne dersiniz? Cevabınız ne olur? <gülüyor> Dünyada hakim olan nedir? Hı? E, efendim, evet, bir mi? küfür hakim şüphesiz. Çirk hakim başka? Hı? Para. Tamam para yani para ama para yani para paranın kendi zatında bir vasfı yoktur. Para iyi için de kullanılır, kötü için de kullanılır. şeytan yani. sistemi. Tam şeytan sistemi yani ne o? Yani şeytan sistemi yani yok. Yani şeytan sistemi bu yine yani çok ezoterik bir şey de olabilir. Diyor yani fi yani hakikaten sizin yaşadığınız, gördüğünüz, muşahede ettiğiniz hakim olan ne dünya yani. Zulüm evet. Kaos. Kaos evet. Haksızlıklar değil mi adaletsizlik fuhuş, kötülükler yalan sahtekallık yani tam anladınız zaten sen idrak ettin bu yani dünyada şu anda diyebilir misin şu anda dünyaya gerçekten yani iyilik yaygın işte merhamet, şefkat herkes birbirine sahip çıkıyor herkes mutlu, herkes rahat herkes yani iyi bir hayat sürüyor böyle mi? Yoksa dünya tam tersine mi? Belirli insanlar gittikçe zenginleşiyor. Paraya para katıyorlar. Yani dehşet, <gülüyor> senin aklın almayacağı derecede mal varlıkları var. Diğer tarafta insanların ekseri çoğunluğu açlık sınıfı altına yaşıyor. Her yerde zulüm var. Her yerde eziyet var. Her yerde ölüm var. Her yerde katliam var. Tam her yerde üzüntü, hüzün var yani. Bak e şimdi bu vasıflar kimin vasıfı? Bu şeytanın yani şeytani sistemin meydana getirdiği vasıflar. Tamam Ece bak işte sen de zaten dünya şu anda dünyaya hakimiyetini kurdu. Ha şimdi işte önemli olan nasıl bu dünya? Bu Şimdi bu yeni bir şey. Tamam bu daha evvel yoktu. Daha evvel yoktu derken yani zaten hep bunun için çalıştı. Ama neticeye ulaşamamıştı. Burada kırılma noktası ne oldu dedik? Kırılma noktası nerededir? Onu da iyi anlamak lazım. Teknoloji. La. Ondan önce kırılma noktası, son şeyde dersi söylemiştim kırılma noktası Fransa devrimi. Tam. Pozitivizmin, pozitivizm'in hakim olduğu dönem. <gülüyor> yani akılcılığım ya hangi akılcılığım o düz akılcılık. <gülüyor> akılcılık ah. demeydim. bunu aslında bu aslen. rasyonelizmin vehimcilik daha ziyade yani. Aslında doğru doğru öyle tabir etmek lazım. Tabi onlar akılcılık diyorlar. Bu hakikati vehimcilik yani. Çünkü eski zamanlarda insanlar akıllıydı. Akıllı ne demek? Yani doğru çıkarlar yapabiliyorlardı. Sadece gözle gördüklerini, kulakla işittiklerini, elle dokunabildiklerini değil bundan fazlası var olduğunu inanıyorlardı. Ve bunda ispat ediyor, kabul ediyorlardı. Ama ne özellikle bu 18-19. asırda artık insanları öyle bir cehaletin içerisine ittiler. İnsanlar sadece gözle görebildiklerine inanmaya başladılar. Ha gözle görmek demek yani hissen idrak demek. Göz hissiyle idrak etmek. İşitmek yani kulak hissiyle idrak etmek. Veyahut koku hissiyle idrak etmek. E bütün bu hislerin idrakı hepsi manipüle edilebilir. Manipüle edilmesi çok kolay, çok kolay. Yani sen mesela bak sen güneşe baktığın zaman senin, hadi yakın ee, Göz gözle gördüğün nedir? <gülüyor> gözle gördüğün nedir güneşe baktığın zaman? Şey. Hı? Yuvalak tepsi şeklinde bir şey görüyorsun değil mi? Yani. Efeklül güneş yuvalık tepsi mi? Hı? hayır bir küre ama onun küre olduğunu sana kim söylüyor yani senin gözle idrak ettiğin ve o idraktan netice çıkaran vehmin mi söylüyor yoksa aklın mı söylüyor <gülüyor> aklın söylüyor bak gözün idrak ettiği gözün sırf yani saf gözün idrak ettiği vehmettiği nedir yani orada bir tepsi gibi bir yuvalak bir nesne var ama aklın sana onun küre olduğunu söylüyor. Çünkü akıl ne diyor? Bilgiye dayanıyor. Hakiki var olan bilgilere dayanarak bu neticeye varıyor. <gülüyor> insanlık böyleydi. Ta ki ne zaman kadar? Ta ki insanları böyle rasyonalist bir seviyeye düşürünceye kadar. Ha bunu da bilinçli yaptılar. Tam bu zaman yavaş yavaş tedricen ve bütün o zamanki yani bilim adamları, sözde bilim adamlar ve işte filozoflar vesaire vesaire. insanlar böyle bir hale soktular ve insanlar artık ne oldu? Koyun gibi kendilerine ne sunuluyorsa ona inanmaya başladılar. Onun için bak şu anda en etkili ve en çok üzerine durdukları, çalıştıkları alet, manipülasyon aleti medyadır. Medya. Çünkü medyayla insanları uyutuyorlar. ile insanları yönlendiriyorlar. İstedikleri gibi seni sağa sola yani hareket ettirebiliyorlar ve istedikleri fikri sende oluşturabiliyorlar. istedikleri yöne seni yönlendirebiliyorlar. Aynı anda bak mesela işte en misal <gülüyor> Twitter'de tek çalışması. Trend olan şeyler. O trend olan şeyler onu seni de doğrudan etkiliyor. Çünkü trend olmuş. Trend olduğu için sen de bakıyorsun. Neymiş bu diye. Sonra sen de etkileniyorsun. Belki onu trend yapan kim? Tamam, onu gündem yapan kim? Niye bazı şeyler gündem oluyor da bazı şeyler gündem olmuyor? Bazı büyük olaylar var hiçbir yere göremiyorsun. Ufak tefek böyle korsan, habercilik yapanların sitelerini belki denk geliyorsun. Onlar zaten korsan olsa zaten muteber değil. Ama bütün büyük haber kaynakları öyle bir şey hiç getirmiyorlar. Mesela sen de bak sen ne diyorsun ki yani Allah <gülüyor> alem böyle bir şey oldu mu acaba? Yani olmuş olsaydı onlar haber verirdi. <gülüyor> tamam. En basitiyle bak. Şu anda sen dünya yani halkına, halklarına desen ki <gülüyor> Amerika aya çıktı mı? Herkes diyecektir. Elbette aya çıktı yani. Ne demek aya çıkma? Herhalde aya çıktı yani. E Aklen bak. <gülüyor> Aklen. O aya çıkılması, aya çıkmış olması tartışılıyor. Ta o zamandan beri yani. Kendi içlerinin, kendi aralarından onu inkar edenler var. Ciddi yani ispatlar getirerek. E şimdi en azından bak aklın yolu ne olur? Aklın yolu der ki burada dur bakalım burada yani evet bir taraf diyor ki çıktılar, bir taraf diyor ki çıkmadılar. O zaman biz bunu net netmemiz lazım en azından? Yani sorgulamamız lazım, araştırmamız lazım. Sabit ne yani, evet böyle diyorlar ama bu olmayabilirdi. Akıl bunu gerektirir çünkü burada bir veri var, burada bir, ikisi muhalif o zaman doğru hangisidir bilemeyiz. Ama bak insanlık hepsi diyor ki evet Ay'a çıktılar ve uzay gemileri uzaya gidiyor işte Mars'a da çıktılar, onu da yaptılar, bunu da yaptılar. Tamam, kimse sorgulamıyor çünkü herkes sadece gözle gördükleri, gördüğüne inanıyor. O haberde o çıktı mı, o görüntüyü gördü mü? Hele -hel şu zamanda yani şu zamanda akıl herhangi bir görüntüye aslen itibar etmez. <gülüyor> Çünkü biz öyle bir zamanda yaşıyoruz ki çok basit yani uygulamalar ile sen görüntü icat edebiliyorsun. Bunları birbirine yani montaj yapabiliyorsun çok kolay bir şekilde. O zaman herhangi bir aslen şu zamanda ha haberciliğin hepsi aklen muteber değildir. Ama yine de insanlar bütün o işte o medya organlarının peşinde koşuyor. Tam böyle manipüle ettiler yani. insanları en basit şekliyle bu sosyal medya üzerinden ve internet üzerinden hususen insanları tamamıyla ele geçirdiler. Yani şu zaman artık tam manasıyla hakim oldukları dönem. Tam bunu iyi anlamak lazım. Yani şu anda iblis dünya hakimiyetini kurdu ve icra ediyor. Senin zaten bu kadar aciz olmanın sebebi de bu. Tam bir şey yapamıyorsun. Abi, i̇blisin e, dünya hakimini icra etmesi demek sadece yani bu şimdi o da olacak. Tam o da olacak. Yani e, açık ortaya çıkıp da <gülüyor> İblis kendisi değil ama onun bunun için e, kabul ettiği işte decal ortaya çıkacak ve dünya hakimeti ilan edecek. Yani bu açık da gösterecek. Ha şu anda bu açık işlemiyor. Çünkü henüz hala yani insanlık bunu hazır değil. Ama yönetim itibariyle <gülüyor> yani altyapısı tamamlamış durumda. Şimdi gerçeği ben. Ha şimdi burada işte bu niye böyle yani bu nasıl böyle işliyor bunu e, biraz anlamak lazım. Tabi bu konu çok tavsiyeli ve çok asıl söz istiyor. Dediğim gibi ben size daha önce de ben sadece başlıkları verebiliyorum. Yani başlıkların altını doldurmak gerekiyor. Her bir başlık yine kendi içerisinde bir çok ayrıntı var. Onlara giremiyoruz. Ama siz bunları kendiniz merak edersiniz ediyorsanız kendiniz okuyabilirsiniz. Kendiniz yani araştırabilirsiniz. Tamam şimdi bugünkü son derste orada durmuştuk. Dedik iblis bu dünya hakimiyetini e, yürütebilmesi için yani bir ikame edebilmesi için ikincisi de e, bunu icra edebilmesi için yürütebilmesi için insanlara muhtaç ve Allah subhanahu ve teala'yı kendi şeysine göre bunda, bu da önemli yani burada şimdi bizim için e, bu bahislerde e, anlamak açısından ve hatta onların hareketlerini doğru anlamak için bir şeyin hakikaten doğru mudur, değil midir? Yani hak mıdır, batıl mıdır meselesinin çok önemi yoktu. Önemli olan onlar buna inanıyor mu, inanmıyor mu? Tamam onlar inanıyor. Onlar ve böyle olduğuna inanıyor. <gülüyor> inandıkları için de böyle hareket ediyorlar. Amellerini kendi inançlarına bina ediyorlar. Tamam sen sırf demen yani bu doğru değildir. Siz yanlış bir şey inanıyorsunuz demeniz bir şey ifade etmeyecek. Ha Sen neye inandığını, neden öyle inandığını Anlarsan o zaman yapıyı anlayabilirsin. Niye söylüyorum? Yani bu e, dünyada bu işlerini işletebilmesi için e, iblis Allah subhanahu ve teala'yı taklit ediyor ve kendi yani inançlarına göre Allah azze ve celle işte İsrail oğullarını nasıl seçtiyse tam kendi yani dünya e, dünyada işte bir dini bir krallık kurulmasını onların üzerinden Murad ettiği gibi iblis de 12 aile üzerinden bu dünya krallığını kurmak istiyor. tam bu 12 aile buradan geliyor. Ha, bunun işte İsrail oğulları yani Yakub'un aleyhisselam'ın Vesselam'ın biliyorsunuz 12 oğlu vardı ve bu 12 oğlu işte Yahudi 12 kabiledir. Bu 12 kabilen 10 kabilesi kaybolmuştur. tam ama işte bunlar geri dönüştü dönecek olan 10 kabile ve geriye kalmış olan 2 kabile bu 2 kabilede işte İsrail devletini <gülüyor> ee, yani karşı bu inşallah gelecek e, derste son ders olarak yani toplam 5 dersi olacak Allah halim. Son gelecek dersi inşallah hususen Yahudilerin ve Siyonistlerin <gülüyor> bütün bu yapıyla alakası nedir? Tam bu onu inşallah gelecek derste işleyip bu konuyu bitireceğiz. Dolayısıyla yani bütün bu ayrıntıları o gelecek derse bırakacağım ama yani asıl bu 12 aile buradan geliyor. İblis kendi şeysine göre tamam kendi an, kendi ifadelerine göre, kendi izahlarına göre. Çünkü dedi size dediğim gibi bunlar kendilerini öyle gizli çok gizledikleri de yok. Evet gizli örgütler bunlar ama kendilerini anlatıyorlar. Niye böyle hareket ettiklerini, neye inandıklarını vesaire kendileri anlatıyorlar. Ama insanlar yani okumak istemiyor. okuduklarını da inanmak istemiyorlar. Dolayısıyla yani bu işte hepsi gizli saklı kalıyor. Ha gizli saklı olan şeyler de var. Tamam. Ee, ama dediğim bu tür şeyleri kendileri zaten açıyorlar. Yani 12 aile. Bu 12 aile aynı nasıl <gülüyor> işte ya e, İsrail oğulları kendilerini özel ve seçilmiş topluluk olarak ve Allah'ın azı nurunu yeryüzünde tamamlayacak olan aileler olarak kabileler olarak görüyorlarsa bu 12 ailede iblisin dünya hakimiyetini dünya saltanatını inşa etmek için seçilmiş aileler olarak görüyorlar. Biz, biz, biz bizzat iblisin seçmiş olduğu ve yani kutsamış olduğu aileler olarak kendini kabul ediyorlar dolayısıyla bu aileler iç içe kalır. Tamam. Bu aileler iç içe kalır. Yabancı kimseyi dışarıdan kabul etmezler. Bu ne demek? Birincisi bu 12 aile geçen size söyledim. Aile derken kastettiğimiz ya da kastedilen bir baba ve oğlu ve kardeşler şu değil. Yani kan yolu. Tam kan yolu, nesep yani. <gülüyor> dolayısıyla bu Kan yolları 12 olarak yani şu anda belirli isimleri vardır ama bu isimler hep aynı olmamıştır. Tamam yani o kan yolu o tarih içerisinde farklı isimler almıştır. Veyahut da kendi altında mesela farklı alt ailelere bölünmüştür. Ama bütün bu aileler hepsi nedir? Bir kan yoluna bağlıdır. Tamam Bir kan yoluna bağlı. Buna son derece ehemmiyet gösterirler. Yani o kan çünkü yani o e, nasıl diyelim yani insanın bazı özel hallerini aktaran, nesepte nesebe taşıyan insanın kanıdır. İnsanın kanıdır. Bu işte bak kan yolu mesela belirli şeylerde sen de bunu net görürsün senin senin e, belirli mizacın mesela belirli huylarını sen oğlunda da görebilirsin. Veyahut da torununda da görebilirsin. Tamam yani işte bu yani bazı şeyler bazı özellikler kan ile e, kanda mahfuzdur. Yani mesela kan ile aktarılır. Kan ile geçer. Mesela işte bazı özellikler işte tabi onlar açısından yani bu şeytani bazı özellikler. Kan da mevcut olduğu için o kan yollarına son derece önem verirler. Ve bu kan yolları dediğim gibi farklı alt ailelere, ailelere bölünebilir. Tamam. Aile soyadı değişebildiği gibi zaman ile altında da değişik değişik soyadları olabilir. Ha bu 12 aile bunlar size geçenlerde bahsetmiştim. Yani 3 Çember dedik bir merkez var, bir de iç çember, ve dış çember var. Şeytanın çalışma usluğu bu esas itibariyle böyledir. Üç şeyli gider. Merkezde kendisi ve en yakınları vardır, yani şeytanlardan. Ve onun dışında iç çemberde işte bu 12 aile vardır. İç çember bu 12 aileden ibarettir. Sonra da dış çember bu 12 ailenin yani yakın bu 12 aile yakın olan yine aileler ve yani diğer bütün satanistler öyle diyeyim tam bütün o satanist yani satanik yapı bu e, dış çemberde yer alır tam kimdir bu 12 aile? 12 aileyi şöyle bir yazalım. So Şimdilik. Aneftifanın hikayesi kim bulundu? zaten biliyorsunuz kimisini de biliyorsunuz muhtemelen Tamam bir Tabi Rol çekti İki Rockefeller hı hı. Üç Barburg, hı hı. Dört Astor hı. Beş Collins Altı <gülüyor> Bundi Bundi değil Bundi hı hı. <gülüyor> altı mm. yedi kendini mm. kendini mm. sağda sekiz onesiz mm. dokuz aldım birpon evet birpon Freemanlar var Firma. On diş rassel. Firma ne diyor? 1, 2, 3, 4, 7, 9, 11. Lim. Çin. Çin, Çin'deki yönetimdeki aile. Tamam bunlar bu 12 aile. Dediğim gibi bu 12 aile bunlar kan yolu. Tamam kan baba. Şimdi mesela bunların geçen size bir kitaptan bahsetmiştim. Robin de Reuter yazarı. Ee, ismi de 13 Şeytani Kan Bağı. Tamam onun Türkçesi var ama pdf olarak ben bulamadım Allah'ım. Yani isteyen Türkiye'den getirebilir. O bu kan bağlarını biraz tafsili anlatıyor. Ama aslen yani bu konuda uzman olan Fritz Springmeier diye birisi. İsmi Fritz Springmayer. Şöyle yazılıyor, o bu konuda hakikaten uzmanlar. <gülüyor> Fritz Springmayer. Şöyle. Bu, Alman kökenli ama Amerika'da doğmuş, büyümüş vesaire. Amerikalı birisi yani. Babaları işte babası göçmen. Alman göçmenlerinden. Bu e, Amerikan bir Hristiyan. Dindar. Kendisine bunu dert edilmiş. Bu Satanistleri Ve çok ciddi araştırmaları var yani. Yani bu ailelerin ta şeye kadar yani ta eski çağlara kadar kan yollarını araştırmış, incelemiş ve yani tespit etmeye çalışmış. Kimisini çok eski zamanlara kadar kaybiliyorsun. Mesela Rothschild ailesinin Nemrut'a kadar kan bağı var. Nemrut'a Nemrut kadar. Başkaların işte bine kadar vesaire. Kimisinin daha öncesine. Yani bazı aileleri daha eskilere kadar takip edebiliyorsun. Bazı aileler o kadar kolay değil. Yani kaybolmuş. Çünkü bunlar gizli kaldıkları gibi... Gizli kaldıkları gibi bunlar e, çok isim de değiştiriyorlar. Ben yani şimdi mesela Rothschild ailesi, Rothschild ailesi aslen e, bunların e, daha önce ismi Bauer'dır. Bauer, Rothschild ismini şeylerde yani 18. 19. Yani bin, mi öyle bir şey alıyorlar. Rothschild. O da neden? Çünkü Rothschild Almancası yani Roth, kırmızı, Schild'te kalkan demek aile şeyleri o. Aile logoları odur. Dolayısıyla aslen isimleri Bauer bak mesela. Bauer ismini terk ediyorlar. Rothschild ismini alıyorlar. Dolayısıyla mesela Bauer'ler vardır. Onlar da aynı kan yolundandır. Ama sen onları Rothschild olarak bilmezsin. Çünkü soyadları Bauer. Yani hala Bauer'ler vardır. Aynı kan yoluna sahiptirler. Ama sen onları Rothschild olarak algılamazsın. Onlar sanki farklı bir aile gibi zannedersin. Halbuki onlar da aynı kan yolundan. Anladın Hatta mesela Hitler'de Rothschild'lerdendir. Hitler. Babasının ismi de işte neyse hatırlamıyorum Hitler'e dönüştürüyorlar. Yani böyle isimlerle çok oynanlar Oynama yaparlar. Dolayısıyla değişik soyadları Tam aslında kan bağında birleşir. Tam bir el mühimbu Rochet ailesi. Çok fazla dediğim gibi eğer şey istiyorsanız ayrıntı istiyorsanız çok ciddi manada ayrıntıyla tam bunlar nereden geliyorlar ataları kimlerdir işte kimlerle evlenmişler ne yapmışlar hangi işi yapmışlar nasıl yani e, dünya tarihinde aktif olmuşlar nasıl e, Fransa devriminde mesela hangi rolleri oynamışlar, nasıl bu işleri düzenlemişler veya da Amerika İç Savaşı'nda veya da Birinci Dünya Savaşı'nda veya da İkinci Dünya Savaşı'nda neler yapmışlar, nasıl yapmışlar, kimlerle yapmışlar bunların hepsi çok kısmen çok ayrıntılı, kısmen de o kadar ayrıntılı değil ama yani bilgi sana sağlayabilecek derecede araştırılmış, tespit edilmiş. Yani dolayısıyla dediğim gibi aslında bu çok da böyle gizli değiller. Çok ciddi mana araştırılma yapılmış ama işte gizli örgüt oldukları için elbette veriler ve sistem onların elinde olduğu için sistem <gülüyor> sen bunları <gülüyor> dava edemiyorsun. Dava etsen dahi veyahut da sen bunu gündem yapsan dahi birinci zaten hemen ne oluyor? Komplo. Oluyor. Dolayısıyla zaten o manada itibarsızlaştırıyorlar. Bir. ikincisi de sen bunu resmi kaynaklar resmi yollardan bunu davetmeye kalksın. zaten o belirli yerde artık bu engelleniyor. ilerlemiyor, Devam et. Ya, en mühim ikincisi bu Warburg ailesi. Bak mesela Warburg ailesi de aslen yani şeyden gelme işte bu Orta Doğu bölgesine gele ve zamanında yani artık İslami idare eden bunlar İspanya'ya kaçıyorlar. İspanyada da e, yine orada da muhtemelen işte böyle e, satanik bazı faaliyetler gösterdikleri için zamanla oradan da şeye kaçıyorlar. Zamanla işte e, Almanya'da bu, bugün Westfalen dedikleri bir eyalet vardır. Oya orada Warburg şehri vardır. Oraya yerleşiyorlar. Aslın ismi o zaman Simon von Kassel diyor. Von Kassel ismi. Ama Warburg'a yerleştiği için Warburg ismini alıyor. Ondan sonra bu ailede yani büyük e, ismi Warburg ailesi olarak kalıyor. Tamam mı? Yine bunun da tabii ki alt şeyleri var. Bütün bu ailelerin ortak e, özelliği nedir? Hepsi son derece zengindir. Hepsi tefecilikle takriben meşguldür. Hepsi yani para noktasında yani aklını almayacak derecede zengindirler. Çünkü Belirli şeyler hepsi bunların elindedir. Tam bu sadece böyle ticari manası değil. Yani uyuşturucu ticareti, işte zamanda köle ticareti, işte silahlar yani silah e, ticareti onun için savaşlarda çok aktif rol alıyor. Yani bu bütün bu para getiren piyasa, fuhuş piyasası, içki, kumar, içki, kumar hepsi bunların elindedir yani. <gülüyor> Tabi tabi. Onlar zaten kumarlar. Evet. Tam bunlar hepsi bu manada çok ciddi manada yani zengin dinler. Sonra Rockefellerler. Rockefeller mesela Rockefeller ailesi de bunlar Asya'nın İspanya'dan Amerika'ya iltica etmiş olan bir ailedir. Sonra Amerika'da ne diyor? Bunlar tabi İspanya'da da zenginler. Ama Amerika zaten size geçen mesela. Amerika zaten bunların yani kurdukları bir bir, bir ülke. Tamam. Hepsi burada toplandılar. Amerika, onun için Amerika bütün kötülüklerin anasıdır. Tamam. Hepsi burada topluyor Hepsi burada yerleşiyorlar. Hepsi buradan yani hareket etmeye başlıyorlar. Hepsi Amerika'yı bir, bir merkez olarak, merkez üstü olarak alıyorlar. Orada toplanıyorlar. El muhim işte Rockefeller özellikle ne üzerinden? İşte petrol üzerinden ciddi manada zenginleşiyorlar. Sonra işte banka, bankacılığa da giriyorlar. İşte Exxon mesela onlara aittir. İşte bu Chase, of, Chase Manhattan Bankası mesela. Bunlar dünya bankası yani. Bütün diğer bankaların sahipleri olan banka. Bunlar mesela Rockefeller'in. Hatta işte mesela bugün hani Amerika'nın para birimi. Mesela dolara baktığın mesela onun, onun üzerinde ne yazıyor? Federal Reserve. Bank yani o aslen yani o Federal Reserve o e, şahsi bir kurumdur. Özel kurum yani. Rothschild ailesine ait olan bir kurumdur. Amerika ne ediyor? Bir şeye için para lazım olursa meclisten borçlanma yetkisini alıyor ve o Federal Reserve Bankası'ndan para borç alıyor. Para Rothschild'lerin parası. Tam merkez Bankası değil yani merkez yani devletin, Amerika devletinin kendisine ait bir para birimi yok. Parası Rothschild'lere aittir. Rothschild'ler Amerika'ya borç veriyor. Tabii kimi borçlandırıyor Amerika? Halkını. Tabii halkını borçlandırıyor. Böyle bütün bütün ülkeler böyle çalışıyor. Yani bir, bir hükümet, bir devlet bir şey yapacağı zaman hani ona bir fon lazım, bir para miktarı lazım. Bir şey yapacak. Mesela bunun için ne bileyim işte 100 milyon dolar para lazım. O 100 milyon dolar para nereden gelecek? İşte bu ya işte mesela Türkiye'de merkez bankası buna şey veriyor, e, fon ayırıyor, işte izin veriyor. E peki o 100 o 100 milyon dolar kimden çıkacak? Evet, halktan çıkacak. Halkı vergilendi. Tam hepsinin üzerine bir sistem halkı borçlandırmak. Halkı borçlandır. Dolayısıyla zaten şu anda mesela bütün en zengin ülkeler. En çok borçlu olan ülkeler. Yani her bir istatistikler var buna. İşte bakabilirsiniz. Her bir şu anda doğan her bir çocuk zaten borçlu dünyaya geliyor. Her bir ülkenin ha, doğan bir çocuk, bir bebek zaten işte belirli bir miktar borçla dünyaya geliyor. O borcunu ödemekle her <gülüyor> <gülüyor> geçiyor. Sistemi kurmuşlar Elma'yı. Sistem işliyor. Ha işte o bu bir anda olmadı ha. Bu çok yavaş yavaş ve büyük bir mücadeleyle bu sistemi kurdular. Ha şimdi evet artık oturdu. Tamam artık oturdu ama bu işte bir mesela bir 300, bir 400, 500 sene önce böyle değildi. Bu son 200 sene, 300 sene içerisinde bu hale geldi. Tam böyle güçlendiler. İşte aynı Türkiye'de olduğu gibi. Türkiye'de, de, yani Türkiye'de farklı değil. Osmanlı yıkan ne oldu? yön Türkler oldu. İşte aynı şey yani. yani bu o pozitivist akım. Onlar da işte masonların masonların yani e, inşa ettikleri, kurdukları, yönlendirdikleri, tesis ettikleri bir fırka ve bunlardan da işte İhtiyat ve Terakki Cemiyeti meydana geldi ve bunun neticesinde de Osmanlı yıkıldı. Tamam mı? Osmanlı yıkan bunlar. Ya bunlar çok yani sen belirli şeyleri, belirli köşeleri tuttuğun zaman tam artık yani e, karşı tarafın hareket etme, yani hür hareket etme ihtimali kalmıyor. Çünkü sen belirli köşeleri tutmuşsun. Yönlendiriyorsun artık. tam artık o senin iraden dışına çıkamaz hale geliyor. Yani mesela işte Rockefeller'in işte bu ticari şeyden de beraber mesela CIA'yı kuran Rockefeller'lerdir. FBI'yı kuran Rockefeller'lerdir. Bir i̇şte şey yine mesela konu olan CFR bu Council on Foreign Relations bu yine Rockefeller'lerin yani kurdukları tabii ne bunlar kurucu üyeleri olan ama finanse ediyorlar ve işte bunu kurulmasını sağlıyorlar. Artı yine mesela işte meşhur Marvel Kahraman alemi de Roquefeller'indir mesela. <gülüyor> tamam. Sonra Dupont ailesi. Bunlar da aslen Fransız. <gülüyor> Dupont yani isminden belli. Bunlar da Amerika'ya geliyorlar. Sonra işte burada yani çok zenginleşiyorlar. Kimye, yani kimyasal alanda Dupont hakimdir. Yani senin elinde tuttuğun plastikten olan herhangi bir şey yani yüzde takriben yüzde yüz miktarında o aileye para akıyor yani oradan. Çünkü bütün bu kimyasal e, eşyaların kimyasal alanda yani onlar e, hükü, yani mülk sahibiler. Dupont ailesi. Sonra Russell'ler... Bunlar mesela özellikle 12, 18. Aslı'da diyor, şey uyuşturucu ticaretini ele geçirmişler. Oradan çok zenginleşmişler. İşte Skal ve Bons mesela örgütü var. Bu yani ne diyorlar? Kuru kafatasını ne diyorlar Türkçesiyle? Kuru kafa. Kuru kafa değil mi? Öyle bir örgüt var. O mesela örgütün kurucularından. Bu örgütler bunlar hepsi alt örgütler tamam mı? masonlar gibi, mason örgütü gibi işte kafatası örgütü gibi ve hatta buna benzeyen örgütler bunlardan yani tecnih ediyorlar bu örgütler üzerinden tecnih ediyorlar sonra bu örgütler içerisinde yükselebiliyorlar İnşallah göreceğiz sonra Onassis ailesi dedik ee, sonra işte Bundi mesela Bundiler Bandi yani bunlar özellikle siyasi alanda çok etkililer çok danışmanları var mesela yani Amerika tabi. Amerika'da e, şeylerin başkanlara e, yanında muhakkak bir bandi vardır yani danışman olarak. Yani o manada çok ciddi yani şeyde hakim olmuşlar. Freeman'ler işte Kennedy'ler mesela Kennedy ailesi meşhur Amerika'da. Kennedy ailesi ta eski zamanlardan beri şeysiyle meşhur. E, diğer alemle bağlantısıyla satanik yani faaliyetleri açısından zengin ve meşhur bir ailedir. Kennedy ailesi. Collins'ler bu yani İngiliz, aslında İngiliz kökenli bir aile ve çok yani çok zengin. <gülüyor> çok zengin bir aile. Mesela bunlar da eski zamanlarda bir çok Aile fertlerinden e, kehanet sebebiyle işte e, satanisttik faaliyetler sebebiyle kilise tarafından idam edilmiş, yakılmış olan birçok aile fertleri var. İşte o tercümelerde bunların hepsini anlatıyorlar. Özellikle dediğim Friedrich Springer'e bu usta, ustaz bu bahiste çok ciddi araştırmalar var. Ama e, Türkçe tercümesi Allah'ım yok. Bilmiyorum yani İngilizce ama belki bir şekilde tercüme edilebilir ama. Astorlar bu Astorlar da aslen Alman kökenli ama bunlar da İngiltere'de çok güçlüler. İşte bu e, Royal Institute of International Affairs İngili İngiltere'deki bu Cfr'nin karşı karşılığı. Yani Amerika'da Cfr neyse İngiltere'de de bu e, RiiA diye kısaltım yapıyorlar. Aynı yani örgüt. İngiltere'de de budur. Burada da işte bu astollar özellikle bu örgütü yönlendiriyorlar. Sonra Li ailesi dedik. Li ailesi de işte zaten Çin'de şu anda da hükmeden yönetimde olan aile. Bu çok eski aristokratik bir aile yani. Eskiye dayanan bir aile. Bunlar bu 12 aile. Tamam. Size birkaç şey atmıştım e, gruba. Tamam. Şimdi şunu e, iyi anlamak gerekiyor. Bu iblis çalışırken dediğim gibi bu işini bu 12 aile üzerinden hususen bu dark çemberi. Ha? Dark çember bu 12 aile. Bu 12 aile üzerinden e, işlerini hususen bunlar üzerinden yürütmeye çalışıyor. Ve bunlar kendi içinde yani bir zamanın içerisinde bir gizli çalışıkları için ve niye gizli çalışıkları vesaire izah ettim bir iç bir örgüt yani iç bir hiyerarşi oluşturmuşlardır. Bir de dışarıya doğru bir örgütsel bir hiyerarşi oluşturmuşlardır. Tam bunları birbirini bunlar ikisi aynıdır. <gülüyor> Ama birbirinden ayrıdır. Tamam yani iç yapılanmaları farklıdır. Farklı hirarşi vardır. Farklı yani işler. Ve dışarıda işte bu dünya idaresini yönetmek için kurdukları örgütler farklıdır. Tamam bir hakikati var bir de işte dışarıya gösterdikleri bir işte bir zahir bir yönü var. Ha birincisi şuradan başlayalım. İç yapılı yapılanmaları nasıldır? İç yapılanmaları. çok meşhur hepimizin bildiği nedir? Şu Tamam, bu şimdi sizde de var burada, buradan takip edebilirsiniz, ya da buradan bakalım. Bu şimdi dolar notu, bir dolar var ya, bir doların arkasında olan bu piramid. Tam bu piramidin 13 tabakası vardır, şöyle. 13, tamam. Bu, 13 tabaka burada. Önce bir genel olarak şurada şu planin birini bir şey edelim. Bak burada diyor ki, üstte şurada ne yazıyor? <gülüyor> Anuit coaptis. Latince. Bu ne demek? Yani bizim e, bizim işimiz neticeye ulaşacak. Neticeye ulaşmıştır. Malhasına tamam Altında da Nuovo Ordo. No ordu yani bu yeni dünya düzeni. Evet. No tamam. ordu sekliyor bu da yeni dünya düzeni. Şurada en altta Latince <gülüyor> rakamlar vardır. O da 1776 Illuminati'nin İlluminati kurulduğu tarih. Adem, Adam Adam Weisshaupt Şimdi burada en alt tabakada bir bak solda baktığınız zaman solda şöyle taksim etmiş bunu hazırlayan yani. Ne var orada bak halkın içine giren ve yukarının emirlerini uygulayan saçaklar demiş. Şu alt, dört, bir, iki, üç, dört. şu kesim. Bunlar yani ne döndüğünün farkında değildir. Bunlar sadece yukarıdan gelen talimatları uygulayan ve mason, bugün mason saygısına bakın en yani masonların kendi internet siteleri var. Sitelerde kendilerini çok böyle humanist, işte bilimci, işte insanlığın ya faydası için çalışan, eğitimlerin vesaire öyle gösterirler. Ha, bu en alt tabaka zaten insanlık dediği gibi. Sonra önlüksüz masonlar demiş. Yani bunlar henüz daha dereceye girememiş, önlüklerini alamamış. Masonlar, sonra mavi lojalar. Bu işte ilk üç loca, hatta ilk dört loca mavi lojalar. Bunlar hiçbir şeyden haberleri yok yani bu kısım. Bunlar sadece, bunlar sadece yukarıdan gelen talimatların yerine getirip yani ona göre çalışıyorlar. Ha şimdi buradan son ikinci bak iki bir beş kademe. Bunlar ucu görülen büyük kısımı gizli olan kademeler bunların ucu belli ama büyük kısmı yine gizlidir bunlar bu hocalar var işte burada York hocası demiş işte işkocul hocası komünizm demiş büyük şark hocası bu Hineybrisler bu da yine e, üst yani komitelerden birisi bir de Bilderberg buraya koymuş Bilderberg toplantısına katılanlar ya yani. tamam Bunlar bak Bilderberg grubu mesela. Bilderberg'e katılanlar malumdur. Ama Bilderberg'te neler yapılır kimse bilmez. Yani Kim o toplantıya senede, senede her senede bir toplantı yapıyorlar. Bilderberg toplantısı. Bir ay oraya geliyorlar. Toplantıya katılanlar zaten malum. Ama ne konuşulur, ne kararlaştırılır bunu kimse bilmez. Gizlidir. Aynı bu Davos gibi. Davos var ya. Bu Dünya Ekonomi Forumu. Klaus Schwab'ın evet. kurduğu. O da öyle. Bütün dünyadan işte gelirler, <gülüyor> toplantılar yapılır, kararlar çıkar ama kimse bilmez yani. Hangi karar var? Evet bir, bir karar bilgisi okudun ama bu sadece sen gibi ben gibi adamların söylenenler. Tamam sonra da bak üç üst şey var bunların hiç görünmeyenler 300ler onun üzerinde 33'ler ve 13ler meclisi bu 13ler meclisi işte bu 12 ailenin bulunduğu meclis 13 meclisi yani 12 aile olduğu gibi bulunuyor 12 ailenin işte temsiliye en üst rütbe olan ha burada da rete olarak vermiş Kur'an tebile bunlar Burada şimdi işte inşallah gelecek gelecek derste konu edeceğimiz e, özellikle işte kabalistlerden bir üst komuta idaresi. Kabalizm yani bu Yahudi'kte olan bu kabalist e, gizli öğreti öğretik. Bu yani bu sistem içerisinde çok önemli bir rolü var. Onu inşallah gelecek derste inşallah izah etmeye çalışacağız. Ha bu gazi kim? Lucifer Tamam o zaman burada şimdi bak burada da şöyle bir yapıyı anladınız ki bu yapıyı iblis her türlü yapısı kullanır. O da nedir? Bu üçlü yapı. Tamam. Şöyle. Üçlü bir yapı. Bu zaten kendisi. Üçlü yapı. Tamam işte dedik ya hani siz edemden de söylemiştim. Bunu şöyle tasvir tasvir edebilirsin. İşte bu merkez kendisi ve en yakınları bulunan bu iç çember bu de dış çember. Tamam. Ha, her bir iblis için yani dinin mahiyeti çok önemli değildir. Yani dinledir. İslam olmasın da ne olursa olsun. Hatta İslam dahi olabilir. Eğer tahrif edebilirsin Tamamen yani iblisin dinlerle bir sorun yok. Yani sen illa da satanist ol, sen illa da işte komünist ol, sen illa da demokrat ol, veya da illa Yahudi ol, İslam ol, bir derdi yok. İstediğini Önemli olan sadece neydi? Allah'ın azizliğinin, inne dininde in Allah'ın İslam, o İslam sahibi olma, yani Müslüman olma, yani la ilaha illallah ve zamanın Resulüne itaat etme, Müslüman olma. Ha onun dışında ne olursa o, olur, fark etmez. Ha o dini yapılarda hepsi ne olursa olsun yani, hangi taifle olur hangi <gülüyor> dinden bahsedersen bahset, hepsi şu sistem içerisinde çalışır. Alt kısım halktır. O dini uygulayanlar, orta kısım o dinin din adamlarıdır. Tam o dinin ilim adamları, din adamlarıdır. Bir de merkez yani komuta merkezi vardır. bunu şöyle de yani böyle hükmediyor. Tam en üstte işte o dinin komuta merkezi, onlar. Kendileri için bu da çok önemli. Nasıl yani bu, bu insanları kendisine bağlayabiliyorlar? Çünkü iblisin sana vaat ettiği nedir? İblis sana ne vaat edebilir ki? Allah azze sana her şeyi vermiş. Her şeye sahipsin. Ve insanı ahsen-i takvim yaratmış. En güzel surette yatar, yaratmış. Tam mükemmel yaratmış. Yani insanın yaratılışı Kamildir. İnsan gibi ikinci bir yaratılış yok. İnsan gibi ikinci bir yaratılış yok. Dolayısıyla iblis sana ne verebilir ki insan olarak? Hatta bak Allah Azze ve Celle senin yara, yani mahlukat arasında üstünlüğünü sana Kur'an'da da anlatmış. Sana isimleri öğretmiş. Yani sana bir idrak kabiliyeti vermiş. Her şeyin hakikatine ulaşabilme kabiliyeti vermiş. O ilmi sana öğretmiş, vermiş yani. Ve bütün mahlukat senin üstünlüğünü kabul etmiş yani melekler. Biri hariç, iblis. O da senin üstünlüğü idrak etti, anladı. Dolayısıyla zaten seni inkar etti ve işte Rabbini orada isyan etti. Ha iblis sana ne verebilir ki? İblis sana hiçbir şey veremez. Çünkü onda olup da sende olmayan hiçbir şey yok. Ha, o nasıl pekala iblis seni kendi tarafına çekebiliyor? Tek bir şeysi var elinde. O da işte o gizli, gizli ilimler, gizli bilgiler. Senin ulaşamadığı, işte sihir dediğimiz, büyü dediğimiz, yani diğer alemlerden gelen bazı bilgiler. Onlardır. Ha, o işte o diğer alemden gelen bilgiler işte onlar seni insanlar arasında üstün kılıyor. İşte o seni üstün yapıyor. Sen bir yani o malumat, ikincisi de ne tabi o malumattan elde, elde ettiğin ve meydana gelen bağlantılar. Yapabildiğin şeyler olağanüstü. Yapabildiğin şeyler cinlerle bir arada hareket ederek, tam şeytanlarla hareket ederek, hatta kendin de şeytanlaşarak, ve senden de artık bazı olağanüstü olaylar sadır olunca bak insanların üstün oluyorsun. İnsanlar artık ne diyor sana? Yani bir e, insan dışı varlık gibi seni görüyorlar. Hatta işte cahil topluluklarda ne olursağın ilah oluyorsun. Tamam senin ilahlık mertebesini yükseltiyorlar. Ve bu bütün yani nerede bak, nerede, hangi yapıda gizli ilimler iddia edilirse... Ve o gizli ilimlere sadece belirli kişiler ulaşabilir. O belirli bir tayfe maksustur. Bunu iddia eden bir din yapı varsa bil ki şeytanın orada payı vardır. Tamam kesinlikle. Şeytan orada bir çünkü şeytanın insanı kaptığı taraf budur. Gizli ilimler. Sana özel, seni üstün kılacak olan. Tam böyle yani kontrol altını tutuyor. Ha şimdi bunu da şöyle tasvir edersen mesela bak. bir de şöyle tasvir edelim. Bizim kalemlerimiz maşallah hepsi çok iyi. Bunu tam. Hepsiyle birer biraz. Tam şu piramidi yatırın. Şöyle yaptıksak, piramidi, tamam. Ve o hepsini yan yana getirsek, bak ne oluyor? Ne oldu? Hı? Şöyle sembolizm veya işimiz yok. Bunlara bak, her bir din, yani bu batıl dinler, bu ister yani dini, bizim din dediğimiz gibi bir şey olsun. da o komünizm, faşizm, liberalizm, her bir dini kontrol ettiğin zaman bak herkesin kontrol eder. tam her bir din aynı şemada. Her bir din burada bak birleşiyor. Burada kim oturuyor? İblis ve en yakınları. Ve bu çember nedir? Din adamlarıdır. Tamam bu dış çember işte bu insanlar bu komünist ya bu komünist, bu da faşist, bu bunlarla çatışıyor, bunlar ikisi sürekli savaş halinde. Ama zaten böyle istiyor, böyle kontrolü tutuyor. Abi burada komünist şimdi mesela şunda, şunun hakkında bir kavazı kalırsa dediğin böyle yapıyoruz biz? Böyle olması gerek mi? Kim müdahale edecek? Hemen bak o dinin Din adamları. Da. O bunu hemen hizaya getirecek. Genel Ona ne? komünizmin doğru olduğunu, faşizmin yanlış olduğunu ve işte Kofajin kötü olduğunu vesaire hemen onu yine hizaya getirecek. Ve bu her din yapı içerisinde aynı işliyor. Tamam. Bu İngilizlerin ne? Böyle parçalar yönet. Yön Tam zaten sistem o. Alt gruplar, küçük gruplar, küçük grupları e, sistemi bağladığınız zaman zaten büyük sistem meydana geliyor, oluşuyor. Tam böyle çalışıyor. Tam bu şey, yani bu dinlerin şeysi ve yani dediğim gibi burada da sizin telefonlarda yani grupta var bu aynı şey, bu aynı şu. Gördünüz mü? O bak dışa, dışa yönelik işte böyledir. Diğer taraftan da demiş bak bütün insanlık en altta. Sonra bu üç e, kademe. Bunlar alt kademeler. Sonra bunun üzerine inşa e, inşa eden beş kademe. Bunlar masonluk kademeleri. Yani artık bunlar mavi masonluklar. Kırmızı masonluk ha bu. Kırmızı masonluk yani mason hocaları Alman, İngiliz, Rusya mason locaları, Fransız mason locaları, Sonra da işte ara koordinasyon ve yönetim kademesi. Yani burada işte Bilderberg grubu gibi, CFR gibi veyahut da işte bu RİA gibi bu gruplar hepsi burada yer alıyor. Tamam bunlar bu 500'ler grubu diyorlar. Ha onun üzerinde 300'ler grubu var. Bak bunlar artık en üst yönetim meclisi. 300'ler grubu sonra 33'ler ve 13'ler. Bu 13'ler ve bu 13'lerin yani ile bağlantılı işte bu şeyler var. Bu kabalist 3 ustaz var. İnşallah bunlar gelecek sefere konederiz ederiz. Bunlar doğrudan iblis ile bağlantılı olanlar. Doğrudan iblis ile bağlantılı olanlar. Bu arada bu, e, bu piramidi dolara yerleştiren 1933. Yani bu ilkinde yoktu dolar notunda, bank notunda. 1903 senesinde bunu şey ilave ettiriyor. Theodore Roosevelt. Roosevelt, Amerika başkanı. O da 30. dereceden mason ve bu ailelerden. Tamam ailelerden. Zaten bütün Amerika başkanları hepsi. <gülüyor> hepsi bunlardan. Hepsi istisnasız. Kimisi daha pis, daha derin, kimisi biraz daha <gülüyor> Ama işte mesela Kennedy, zaten Kennedy'nin e, suikastla öldürülmesinin sebebi çünkü bu çemberden çıkmak, çıkmak istedi. Dolayısıyla onu infaz ettiler. Aynı onun gibi mesela meşhur şahsiyetler, başka kim? Mesela Prenses Dayana var. Onu da böyle derler. Zamanın mesela çok meşhur şahsiyetleri bunlar yani şeyleriyle çok yani malumlar. Mesela o Kennedy deyince hemen akla gelen ikinci isim. Marilyn Monroe. Çok meşhur o. Kadın. O da mesela zaten satanistin açık. Satanik kilisiyet. Kim? Olur kalır, olur kalır şey Siyasetçi. Yani kim bilmiyorum kastediyorsun. Ama hepsi bunlar hepsi Clintonler mesela aynı şekilde. İşte Bush'lar vesaire hepsi bu ailelerle yani mesela şimdi Bush ailesi, Clinton ailesi bunlar bu 12 ailelerin içerisinde değiller yani kan bağının içerisinde değiller ama mesela kimi taraflardan bu kan bağına girmeye çalışıyor evlilik yoluna girmeye çalışmışlar ha burada 12 kan bağı diyoruz ya peki 12 peki onu da atlamayalım 13. kan bağı da var onun için de 13 şeytani kan bağı diyoruz o 13. kan bağı o da e, mukaddes neseptir Kutsal neseptir. İşte o nesepten Deccal'ı bekliyorlar. 13. Kan yolundan. O kan yolun bizzat e, ilki yani o kan yolunu başlatan iblistir. Öyle. Onlar öyle inanıyor. Tamam. Ama onlar öyle inanıyor. Yani tamam, onun, ona göre amel ediyorlar. Onlara göre o kan yolun ki olabilir. Tamam. E, on, o 13. kan yolunun başlangıcı iblistir. Ve işte niye bu çok önemli ve kutsi bir kan yolu? Çünkü e, İsa'nın da bu kan e, yolundan, İsa'nın nesebi de bu kanyonda olduğunu iddia ediyorlar. İşte buna bu Meravençiler. Meravençiler, bunlar iki yani kan yolunu, kan yolu bu kan yolda birleştiğini inanıyorlar. Hem iblisi, şeytani kan yolu hem de yani İsa Aleyhisselatü Vesselam yani Rahmani kan yolu burada birleştiğini inanıyorlar ve buradan da işte Antichrist dedikleri yani Deccal'ın çıkacağı bu kan yolundan geleceğini inanıyorlar. Kan, yani burada çünkü bunlar dualist satanistler dualisttir yani iki dengeli olması yürümesi gerekiyor kötü ve iyilik iki yani bir kötü var bir iyi var iyiliğin ilahı var kötülüğün ilahı var bunlar dengede olursa o zaman yani denge olur. Bu bir yerde tabi kötülüğün ilahına e, yıkılmaması lazım. Kötülüğün ilahı bu arada onlara göre Allah'tır aslında. Ona denir Adona'yında öyle şey Adona diyorlar olmuyor. Tam altta on sol bir tane piramit daha vardı. Bu Illumina Illuminati piramididir. Tam burada da işte görüyorsunuz bu İngilizce şimdi ama bu da yine aynı üç üçlü taksimat. Bir en alt e, tabaka. Onun üzerine bir orta taka tabaka ve üstteki yani öncü lider konumda olanlar. Değişik hani tecnit grupları farklı olduğu için piramidin alt al en alt tabakası bu en genişi ve bu halka hitap eden. Halktan topluyorlar yani elemanlarını. Dolayısıyla elbette yani o geçişi halkın o örgütlere girişini sağlayacak, kolaylaştıracak elbette yani sebepler ile bu e, örgütler çalışıyor. Dolayısıyla işte mesela masonlar aslen nedir? Bir devşirme grubudur yani. Masonlar ilk dereceler. Ancak 19. <gülüyor> dereceden sonra mesela masonlarda 19. Dere dereceden sonra yavaş yavaş sana gerçekten neyi murad ettiğini anlatmaya başlıyorlar. 19. dereceden sonra hatta yani büyük gizler 30. dereceden sonra ancak malum oluyor. Tamam burada işte yani kendiniz bakabilirsiniz. Vakit bayağı ilerledi. Onun için fazla sizi yormayayım. A burada işte değişik şeyler var. E, bu, bu mertebelerde insan zamanıyla yükselebiliyor. Tamam tabii bu yükselme neyle oluyor? Ne kadar çok kulluk yaparsa ve ne kadar kötü olursa o kadar da yükselmesi de e, gerçekleşiyor. Tamam. Tamam. Şimdi bu kendi içlerindeki hiyerarşik yapı budur. Bütün bu aileleri yani bu bahsettiğimiz bu 12 aile bunlar en üst mertebede yer alıyorlar. Bu 13'ler meclisinde yer alıyorlar. Ve bütün bu aileleri işte diğer o size başka şeylerde gruba atmıştım. Tamam. Ha. Bütün bu ailelerde işte o diğer örgütlerde vardır ve sadece varlı Oman değil, hepsi yönetimdedir. O yaş örgütü kurmuştur ve örgütün yönetimde yer alır. Tabi yani onları da bir kısaca bir bakalım isterseniz. Mesela burada ne var? Mesela burada ee, bu şeyler, mesela bu Trilateral Komisyon bir tarafta. Bilderberg grubu bir tarafta ve World Economic Forum'u yani bu Dünya Ekonomi Forumu bir tarafta ve burada bak bu yani 3 büyük örgüt arasındaki yani her adamlar nasıl hepsi birbirle bağlantı içerisinde. Tam hepsi birbirleriyle bağlantılı. Orada oturan şurada da or orada da oturuyor. Burada oturan burada da oturuyor. Yani bu örgütler hepsinin iç içe birbirleriyle Temas halinde çalışıyorlar. Sonra bunu açılmadı, siz de mı bilmiyorum. Niye bu açılmıyor? Sarı bir şey var. O da aslında bu 300'ler komitesinin nasıl başka e, örgütlerle, gruplara bağlantılı olduğunu gösterecekti ama siz açılıyor mu? ben de açılmıyor? Ben, Hı? Açılıyor. Açılıyor, ben de olmuyor. Elbette orada işte o 300ler grubu komitesi var ve diğer taraflarla nasıl bağlantılı olduğu gösteriyor. Sonraki, sonrakinde ve bu işte CFR var, Bilderberg grubu var, bir de Trilateral Komisyon var ve bunlar nasıl bak Amerikan medyası burada ama zaten medya Amerikan medyasıdır. Bak medyaya ne kadar yani nasıl hakim olduklarını burada göstermişler. Bütün bu medya kuruluşları hepsi ya, ya veyahut da hem yani ya o örgütlerinin birisindedir veyahut da birçoğu yani örgütlerde çifte bir yer almışlar. Bilderberg grubuna katıldığı gibi aynı zamanda CFR'de de mesela bir yönetim kuru, bir yönetim görevlisidir. Veyahut da aynı zamanda Trader grupta da e, vardır. tam bütün bu işte görüyorsunuz. Mesela en sağda Google, YouTube, Facebook sonra işte bütün yani bu e, senin bildiğin medyada mevcut olan bütün kuruluşlar hepsi bu üç örgüte bağlı. Kendiniz şey araştırabilirsiniz. Sonra ondan sonrasında işte bu CFR'nin Amerika ee, devletinde ha, bütün kurumlarda ki vücutiyetini gösteriyor. İşte bu yani başkanlar seviyesinde olsun ya da işte e, işte danışmanlık görevlerinde olsun. Savunma Bakanlığında, askeri Pang Pentagon'da vesaire. Burada Hı? 9 11 mi arabanlar? 9 11. Tabi onu da, Tabii onu da yani ona bağlamışlar. Evet, bunlara göre 9-11'i de yine bu şeytani taife planladı. Sonra işte BlackRock bu finans şirketinin sahip olduğu bak burada kuruluşları toplamışlar. Microsoft'tan burada Apple'i göstermemişler. Apple de aynı zamanda bu en azından hissedar yani. BlackRock'da, Apple'da hissedar. Aynı zamanda Vanguard'da hissedar. Aynı zamanda Street State'de hissedar. E bu yani bu medya CNN'den, CNN'den al işte Tesla'ya kadar. Ne bileyim yani bak Uber işte PayPal, Walmart, Facebook Netflix vesaire, vesaire. hepsi bunlar. Hepsi bu BlackRock Finans şirketine bağlı. Sonra burada bu Bilderberg grubuna katılan kişilerin yine bağlantıda oldukları <gülüyor> umumen yani şirketler ve örgütleri gösteren bir görsel. Son olarak da daha yukarıda şu da vardı, evet. Burada da bu büyük şirketlerin, Mondelez gibi, Mars gibi, Danone, Kellogg's, Unilever, Coca-Cola, Pepsi, Nestle, bunların alt ürünleri, onları toplamışlar. Ve görüyorsun ki, o zaman yani hani bir marka olarak bildiğin herhangi bir gıda, hepsi bunlara ait. Tam, marka olarak bildiğin her bir gıda bunlara ait. Son olarak da şuraya bir e, link size bıraktım. Yeni dünyanın sahipleri kimdir diye bir bu bir 15-20 dakikalık bir yani bir belgesel tarzında bir şey. Onu da isterseniz izleyebilirsiniz. İnşallah bu manada başka birkaç tane şey var. Onların da işte linklerini orayı gruba attıracağım inşallah. İsterseniz oradan